Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, Radyo Havandasınız. Paslaşmalar başlıyor. Bir derbi haftasını geride bıraktık. Beşiktaş Fenerbahçe İlhan Üstad'ında karşı karşıya geldiler. Bu maçın öyküsü çok uzun yıllar. Hatta e, derbi tarihi anıldıkça hep hatırlanacak bir maç. Çünkü e, şayet planlandığı gibi yürürse işler, biz e, İnönü'ndeki son derbiyi izlemiş olduk geçen hafta sonu. E, o şanslı kişilerden biriydim, İnönü'ndeydim ve maçı izledim. Hem özellikle ikinci yarısı güzel bir, güzel ve heyecanlı bir futbol maçı oldu. Hem de son dakikasıyla hafızalardan silmeyecek bir karşılaşma oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. 1-0 geri düştü. 1-1'i yakaladı. 2-1 öne geçti. 2-2'ye geldi maç. Ve böyle biteceği umulurken Fenerbahçe'ye Üçüncü golü ararken son saniyede top döndü. Fenerbahçe'nin ağlarıyla arayla buluştu. E, bu anlamda da tebrik etmek lazım. E, beraberliğe razı olmayan bir deplasmanda oynayan bir takım e, normal şartlarda 2-2'ye de o dakikadan sonra razı gelebilirdi. Ama hayır öyle yapmadılar. Sonuna kadar yürüdüler. E, ve O riski aldılar. Ama maalesef Kenanbahçe açısından bedeli ağır oldu. Beşiktaşlar açısındansa e, harikulade bir sonuç oldu. E, bu maçın son golünü atan e, Olcay Şahan e, bütün manşetlerde baş köşeyi kaptı. Ama maçı dediğim gibi izleyen biri olarak e, gizli kahramanı da demeyeceğim. Apaçık görünen bir kahramandı. Manuel Fernandez harikulade bir futbol oynadı. Takımını çok iyi yönlendirdi. Zaman zaman topu fazlaca ayağına tutuyor gibi gözükse de aslında Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyunu dinlendirme nefes aldırma görevlerini yerine getirmiş oluyordu. Maçın sonunda dediğim gibi Olcay Şahan'ın son dakikada Kendi kalesinden rakip kaleye kadar attığı depar çok konuşuldu. Aynı şekilde maçın içinde Fernandez'in de bir deparı vardır. Görülmeye değer. inanılmaz bir koşu yaptı. Ben o anda topla falan ilgilenmeyi bırakıp sadece onu izledim. Başını arkaya atışı ve sadece bir 100 metre koşucusu gibi rakip kaleye yönelmesi İlginç geldi. Zaten oyunun bütün yükünü Beşiktaş adına o çekiyordu. Buna rağmen ikinci yarının ortalarında öyle bir depar atması ilginçti. Çok güçlü ve kuvvetli olduğunda göstergesiydi. Evet dediğimiz gibi İnönü'de son derbi idrak edildi. Ee, İnönü, Dolmabahçe, Mithat Paşa, ne derseniz deyin. İnanın Bir zamanlar 3 büyüğün birlikte kullandığı bir stattı. Ee, gel zaman git zaman e, Fenerbahçe kendi stadına çekildi. Ali Samiyen devreye girdikten sonra e, Galatasaray orayı mekan tuttu ve in önünde Beşiktaş'a kaldı. E, şimdi e, maça bakacak olsak e, başlangıçta iki farklı takım modeli vardı karşımızda. Beşiktaş top ayağına çok tutmayı sevmiyor ya da becermiyor. Aldı toplarla hızlı bir şekilde rakip kaleye gidip gol arıyor. Fenerbahçe'si aksine top ayağında olsun evireyim, çevireyim. Hani kabaca bir benzetme yaparsak e, İspanya'da Fenerbahçe Barcelona gibi oynamaya çalışıyor. Beşiktaş da e, Real Madrid gibi. İşte Kanatlardan e, hızlı ataklar ya da göbekten yani e, kendi sahasından ya da kaptı toplarda çok çabuk rakip kaleye inmeyi düşünüyor. E, ilk 25 dakika Fenerbahçe'nin istediği oldu. Fenerbahçe Beşiktaş'a top göstermedi tabir caizse. %70'e %30 Fenerbahçe'nin kontrolündeydi top. E, gol geliyorum dedi. Zaten sayılmayan bir offside golü vardı ki offside değildi ve bunu attığı gol. E, ama 2-3 dakika sonra e, nizami hakeme göre nizami olan gol de geldi ve Fenerbahçe öne geçti. Beşiktaş'ın e, ne yapacağı merak ediliyordu. Biraz hareketten de biraz topa daha çok sahip olmaya başladılar. Ama yine pozisyon üretmekte güçlük çekiyorlardı. E, herkesin aklına gelen Tabii ki malum olan durumdu. Duran top. Beşiktaş ancak bir duran toptan bir pozisyon çıkartırsa çıkartır e, deniliyordu. Ki öyle de oldu. ha O duran topun yaratıldığı pozisyonda el var mıydı? Hayır yoktu. Hakem e, biraz geç çaldı düdünü. Yani Mereleş'in eline top çarptı tribünlerden gelen tepkiyle beraber hakem eee aslında o karar verdi. Biraz e, atmosferin e, etkisine kaldı. Ama eee Rebon'un ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golünde hakem tamamen yan e, yardımcı hakemine güvendi. Ona itimat ederek ofsayt düdüğünü çaldı. Bunun dışında e, bana göre çok da hakemin İlk defa bir derbi yöneten, genç bir ismin e, nice tecrübeli hocanın e, yaptıklarını hatırlarsak çok da abartılacak bir durum yok ki maçın sonunda Aykut Kocaman e, hakemi çok güzel bir şekilde korudu. Evet hata yapmıştır ama büyünü biz yaptık dedi. Hani Ailecek son saniyede bütün tedbirleri elden bırakıp gol aramaya gidiyorsanız Ee, ve bunun da bedelini ödüyorsanız burada önce kendinize bakmanız lazım. Diğerten doğru bir çıkış yaptı. Onu da tebrik etmek lazım. Aa, bir birden sonra e, oyunun ikinci bölümü, ikinci yarı başladı ve ikinci yarı e, Beşiktaş gerçek kimliğini buldu. Tıpkı Galatasaray'la oynadığı inonundaki 3.5'lük üç maç gibiydi. Orada Beşiktaş ilk yarı ortada yok. Ama ikinci arı harikulade bir e, tempoyla e, güzel bir e, futbol ortaya koymuştu. Öne geçmesine rağmen işte tartışmalı bir penaltı kararıyla 3-3 e, bitmişti o maç. Pazar günü oynanan maçta da ikinci arı Beştaş tempoyu yükseltti. 60. dakikaya kadar e, yüksek bir e, tempoda oynadı ve golü de o periyotta zaten buldu. Fakat golü bulması iyi güzel de hep dediğimiz gibi skoru koruyamama sıkıntısı vardı Beşiktaş'ın. İki dakika bile geçmeden Beşiktaş beraberliği yedi. Beraberliği golünü yedi. Ha, bu arada Niyang'ın tek vuruşla attığı gol harikuladeydi. Fenerbahçe olan saygısından, eski takım olan saygısından dolayı gole sevinmedi. Tıpkı e, Salı akşamı Ronaldo'nun Manchesteru'nun taraftarı golden sonra sevmemesi gibi bunları saygıyla karşılaması gerekiyor taraftarların. Soğun beraberlik golünden sonra iki takımda biraz oyunu soğuttu her nedense. Kimse pek oralı olmamaya çalıştı galibiyet için. Son 10 dakikada tekrar hareketlendi oyun. Açıkçası atan galip durumu oluşmaya başladı. Fenerbahçe golü kovalarken dediğimiz gibi son saniyede Olcay Şahan belki de kariyerinin en iyi daha doğrusu en önemli gollerinden birine imza attı. Beşiktaş son derbi olduğu söylenen bu maçta in önde Fenerbahçe'yi 3-2 muhalif etti. Bu galibiyetin 3 puandan ziyade başka anlamları var. Çünkü Beşiktaş şu milenyum bu yana Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlayamıyor doğru düzgün. Yani bir maç kazanıyorsa 3-4 maç kaybediyor. işte unutulmaz galibiyetler alıyor. Mesela Kadıköy'deki o meşhur 4 maç Beşiktaş kalecisiz Pankur'un kaleye geçtiği 9 kişiyle Fenerbahçe yendiği mücadele. Fakat ondan sonra Beşiktaş doğru düzgün gün yüzü görmemiştir Fenerbahçe maçlarından. Hani bu maçın bu şekilde bitmesi son saniyede gelen gol santrası bile yapılmayan bir golle Fenerbahçe'yi yemiş olması Beşiktaşlar açısından Hani müthiş bir haz yaratmıştır. Rahatlama getirmiştir. O yılların birikmişliğini Belki de bu maçta silmişlerdir. Senabahçe'ye gelince Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada Beşiktaş'ı yenip e, makası daraltma fırsatı buldular. Ancak e, o şansı kullanamadılar. E, Beşiktaş şu anda Galatasaray'a en yakın e, duran takım ama her nedense kendilerine dair kimse onları şampiyonluk yarışını hala görmüyor. Hala bu yarış Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gidiyor e, olarak yorumlanıyor. Lafı uzattık bir ara verelim tekrar konuşuruz. Quşlar dalan ulu isnevə Kanat Ben Kenan Başaran. Radyo Hava'ndasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Evet Beşiktaş puan farkını 5'e düşürdü ama e, ne onlar ne kamuoyu Beşiktaş'ın bu yarışın içinde olacağına inanmıyor nedense. Burada belki de Beşiktaş'ın avantajı olabilir. Çünkü baskı oluşturmayacak. Beklenti olmayınca belki daha iyi bir sonuç alacaklar Belki sürpriz. Hani Bursa Spor'un şampiyon olması gibi, aradan çıkması gibi Benzer bir durum yaşayabilir pekala Beşiktaş. E, sezon başından beri bu takıma e, kimseye prim vermiyordu. Çünkü e, hem kulüp hem de hoca, bozlar çıtayı yükseğe koymadılar. E i̇şte feda yılındayız, e, yokluklarla mücadele ediyoruz. Biz bu sene bir geleceğe yatırım yapıyoruz havalarında giderken. E, bir de baktılar ki e, ya biz şaka maka bir de şampiyonluk potasındayız. E, tabii ki şimdi işlerinden geçen e, odur. Hani Şampiyonluk neden olmasın diyorlardır ama e, dillendirip kendilerine baskaldığını almıyorlar. Bu da doğru bir strateji açıkçası. E, olur olmaz o ayrı mesele ama şu muhakkak ki e, yaratılan kompozisyon nedeniyle Beştaş bu sezonu başarılı geçirmiştir. E, diyebiliriz şimdiden. Ee, eğer son 10 maçta büyük hatalar yapmazsa en azından bir Avrupa Kupası bileti alması gerekiyor. Hakibinin de kendine aşırı güvenden kaynaklı hatalarını değerlendirirse belki aradan dediğimiz gibi şampiyona çıkabilir. Fenerbahçe 3 kulvarda yürüyor. Bunun zorluklarını yaşıyor. Ee, çok kritik bir virajdan e, daha da süreçten geçti. Fenerbahçe önce Borisov maçlarını oynadığı Arada Trabzon'u Trabzon'da yendi döndü. Zorlu bir Kasımpaşa mücadelesi. Beşiktaş Beşiktaş'ı da hani yenseyin hakikaten inılmaz bir e, performans olacaktı. E, bunun ceremesini belki de o zorlu e, dönemin e, sonundaki eğer bir bedel ödenecektiyse o Beşiktaş derbisine rast geldi. Şimdi Fenerbahçe'nin e, yarın Avrupa Liginde e, Victoria Pilsen'le bir maçı var. İlk revanj maçı. İstanbul'da seyircisi olacak. Dolayısıyla iyi bir skorla dönmesi gerekiyor. Tur atlayabilmesi için. E, bu arada Tanerbahçe'ye men tehdidi yapıldı OYAPA tarafından. Yine aynı olaylar yaşanırsa sizi e, bir sene Avrupa'dan atarız denildi. derbi de Derbide e, Beşiktaş taraftarlarından da biraz bahsetmek lazım. Son dergi olması münasebetiyle çarşı eski açıktaki protesto elemine ara verdi galiba. Tekrar kapalıya geldi. Maçın ortasının öncesinde ünlü amigoları Alem Markaryan çıktı. Taraftara üçlü çektirdi. Hoş bir ambiyans vardı. Müslüm Gürses unutulmadı devre arasında kendisinin bir şarkısı çalındı. Yad edildi. Biz de buradan Hüsnü Baba'ya sevgiler diyoruz. O bizi duyuyordur. Maç öncesinde Fenerbahçe çalışmalarını sürdürürken ısınma hareketleri yaparken bir gaz bulutunun altına kalınca apar topar kaçmak zorunda kaldı stat önünde taraftarlarla yaşanan bir e, sıkıntıdan dolayı emniyet güçlerimiz derhal gazlarını sıktılar. Düşünün e, Beşiktaş tarafındaki tribünlerin olduğu bölgede yani kapalının o tarafta sıkılan gazlar karşı tribünde bizi e, statın içinde bodrum kat denilecek bir seviyede olan bir yerde bile etkiledi. Yani bu biber gazı e, Acayip etkili bir gaz. Negatif anlamlı elbette. Umarım hiç maruz kalmazsınız diyorum. Evet. Derbiden Galatasaray'a geçelim. Galatasaray büyük yıldızlar getirdi. Ama tartışılıyor, sorgulanıyor. Akisar maçında Drogba mükemmel bir başlangıç yaptı. Geçen hafta Orduspor karşısında Sınayda golle tanıştı. Ama aslında derin bakanlar takımın bir takım sıkıntıları olduğunu görüyordu. ve Bu yüzden e, Eskişehir'deki beraberlik sürpriz değildi. Ümit Davalan da söylediği gibi Galatasaray e, beraberliği sevinmeli Ee, o kadar kötü bir futbol sergiledi ki, hakikaten beraberlik onlar için bir e, şans. Yani son saniyelerde Nihu'nun topu iki defa, 3 defa direkten döndü. Öylesine bir şans e, anı yaşadılar. Galatasaray'da e, işte yıldızım var, derdim var e, durumu yaşanıyor. Geçmişte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaşadığı durumlar. Altsan Aldığın zaman oynatmak zorundasın. Onlara göre yeniden bir kurgulama yapmak zorundasın. Oynatmasan olmuyor. Öyle de böyle yıldızı daha az parlak olan oyuncularla iş yapan bir Galatasaray vardı geçen sezon. O yapı terk edildi. Şimdi Burak Yılmaz'ın da bireysel olarak yüksek formda olması... Belki Fatih Terim'in işini daha da zorlaştırıyor. Belki orada bir Drogba Umut ikilisini yapacak ama e, Burak da e, boş geçmiyor. Kenarda tutamaz. E, ya da tutmalı e, onun performansına rağmen. Bir de Umutlu Drogba'lı bir yapı düşünür mü? Bilemiyoruz. E, Galatasaray'da şu anda lüksün yarattığı sistem sıkıntıları var. Yani elinizdeki oyuncular Ve oynatmak sizin sistem arasında bir çelişki doğmuş gibi gözüküyor. Süper Lig'de bile sıkıntı veren bu durum acaba Şalke karşısında ne yapacak? Şalke Almanya'da yavaş yavaş düzelmeye başladı. Aksine Galatasaray'a da kötüye gidiyor. Gözler Tabii ki 12 Mart'taki maçta esasen Galatasaray için bir seviye çıta atlama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 Canto que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así serás tu canto y tu bandera florecer la luz de un nuevo amanecer anuncia ya la vida te vendrá De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. y ahora se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido la patria está forjando la unidad de norte a sur se movilizará desde Austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón. Con fuego y con valor Ya estás aquí Junto al trabajador Y ahora El pueblo Que se alza en la lucha Con voz de gigante gris anken en başarılı radyo havandasınız. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Son bölümde eee Trabzonspor'a bir bakalım. Trabzonspor Tolnay Kafkasla birlikte eee girilmek istedi. Hocanın demeçleriyle çalışma arzusu isteğiyle e, bir hareketlenme olması bekleniyordu ama eee Bir kazanıyor, bir kaybediyor, bir kazanıyor, bir kaybediyor ve Trabzonspor şu anda matematiksel olarak düşme hattından sadece 3 puan yukarıda. Yani hiç bir zaman herhalde bu kadar yakın olmamıştır ee, Trabzonspor düşme hattına. Geçmişte de sıkıntılı zamanlar yaşadı ama e, bu işin şakası yok. Ee, önümüzdeki hafta Beşiktaş evinde oynayacak. Olası bir kayıp da arkadan gelen takımlar da kazanırsa Bir bakmışsınız ki o 3 puan da erimiş. ha Trabzon yine direnir, kalkar uzak başına ama e, şu noktalarda olması tabii ki üzüntü verici. Tolunay Kafkas gibi bir hocanın e, gelmesi bile onları he, heyecanlandırmamışsa o futbolcuları orada başka kronikleşmiş bir takım sorunlar var. Artık galiba orada bir kadroda yenilenme şart. E, bu kadro Epey bir yıpranmış belli ki. Kafa olarak eskimiş. Çünkü e, Tonlay Kafkas dediğim gibi onun enerjisinden faydalanamıyorsa e, bir sorun vardı. Kasımpaşa ile oynadılar İstanbul'da. İlk yarıda yedikleri iki golle mağlup oldular. İkinci yarı çok daha arzulu istekli pozisyon e, bulmuş olsalar da e, golü bulamadılar. İkinci e, Trabzon'da işler hiç iyi gitmiyor. Haftaya dediğimiz gibi Beşiktaş'ı ağırlayacaklar. Belki orada e, yeniden bir çıkış için fırsat yaratırlar kendilerine. Evet. E, dün akşam e, önemli bir maç oynandı. Manchester United Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiler. birbirinin 1in Manchester 1-0 öne geçti. İşler çok tıkırında giderken bir kırmızı kart oyunun akışı tamamen değişti ve Real 2 gol bularak mücadele 2-1 kazandı, tur atladı. Kırmızı kartı gösteren kişi Güney Çakırdı. Hafta sonu Süper Lig'de Akhisar'la Elazığspor arasında oynanan maç olaylara e sebebiyet, daha doğrusu olaylara sahne olmuştu. Cüneyt Çakır'a tribünlerden taş atıldığı bile söylendi. O Cüneyt Çakır dedik ki Manisa'da taşlandı Oya taçlandı Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde final gibi bir mücadeleye verildi. Manchester United Real Madrid. Karşılaşmanın 56. dakikasında Manchester United'ın Naniye rakibine yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kart verdi. Bu kart maçın da önüne geçti. Bizde olduğu gibi yurt dışında da sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla yurt dışında da gecenin en çok konuşulan olayı oldu ki haftanın da e, konuşulacak bir numaralı konusu olacak. İngiliz medyası e, bu işi sündürebildiği kadar sürdürecek Karar ne peki? Doğru mu yanlış mı? E, ikiye bölündü her zamanki gibi. Diyenler, pardon Kırmızı kart doğrudur diyenler var. Hayır yanlıştır diyenler var. Ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Bana göre kırmızı kart verilebilir bir pozisyondu. E, deniliyor ki işte Nani rakibini görmüyor. Ben buna katılmıyorum. Bir kere topa gitmeden önce orada bir rakip olduğunu zaten biliyorsunuz. Siz topa giderken rakibe kaptırmamak için o topu almaya gidiyorsunuz. Kimden alacaksınız? Yani e, Ha, topa bir kere orada bir rakip olduğunu biliyorsunuz. O rakibin de o topu almak istediğini biliyorsunuz. Fakat rakiple değil topla ilgileniyorsunuz. Bu ayrı mesele. Topla ilgilenebilirsiniz. Fakat nasıl? Yani o topla ben sadece topa konsantre oldum. Topu alacağım diyerek taban kaldırırsanız yani evet ben o topla ilgileneceğim. O topu almalıyım. Ama bu arada rakip de oyunun içine dahil olabilir. Onun da düşünerek hamlemi doğru yapmak zorundayım. Ve Nani e, rakibinin karnına giren ayağını daha sonra böyle bir yanlışlık oldu duygusu verecek şekilde çekeceğini yere düşerken bile bir saldırıma e, duygusu verecek şekilde hamlesini devam ettiriyor. Evet. Bilemiyoruz. Bu işlerde Tabii ki hep empati kuracaksınız. Real tarafından bakarsanız kırmızı beklersiniz. Manchester tarafından bakarsanız hayır en azından bir sarı kartla geçiştirilir diyebilirsiniz. E, saygı duymak zorundayız diyoruz. Başka da elimizden gelen bir şey yok. Yani e, çünkü e, öyle ya da böyle Züneyt Çakır bu e, Böylesine üst düzey bir maçta görev alıyor. 2014 için adı geçiyor. Hatta şampiyonlardaki finali için de adı geçiyordu. Bilemiyoruz bu verdiği karar gözlemci tarafından nasıl rap Eğer ki o yafa Çakır'ın kırmızı kartını haklı bulursa doğru güzel bir maç yönetmiştir derse Cüneyt Çakır finalde yönetebilir. Ama e, hayır e, bu ağır bir karar olmuştur derse de ona da bir şey diyemeyeceğiz. Bu işler böyle. Evet, programımızı burada sonlandırıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ama radyo havandan ayrılmayın. Başlaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.